Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hamt alemlerin Rabbi olan Allah'u teâedır Selatü ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin ikinci yılıydı. Bedir Savaşı öncesinde oruç farz kılınıyordu. Müminlere Rabbani bir ikramdı. Nimetlerin daha bir farkına varma konusunda bilinçleri derinleştirecekti. Rahman Rahim'e her dem muhtaç olduklarını daha bir kavrayacaklardı. Fakr mutlak muhtaçlığı anlamada mesafe alacaklardı. Rabbi Rahim'e bütün varlıklarıyla kulluk icra olduklarını daha bir fark edeceklerdi. Oruç ne mübarek bir nimetti, bir ihsandı, bir ikramdı. Kulun hem kendisini hem Rabbi Rahim'ini anlamada büyük bir imkandı. Hicretin ikinci yılıydı. Bedir Savaşı'ndan sonraydı. Rahman-ı Rahim müminlere bir güzellik daha lütfediyordu. Zekatı farz kılıyordu. Oruç ruhta derinleşmetti. Zekat, mala bağlanma konusunda derin bir sorgulamaydı. Malla, dünyayla güzel bir hesaplaşmaydı. Allah'ın kuluna verdiğinden kulun da diğer kullara vermesiydi. Hem de Rabbi Rahim'in bir emr olarak vermesiydi. Bakara suresinin 110. ayetinde Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için hayır olarak dünyada iken neyi takdim ederseniz Allah'ın yanında onu bulursunuz. Allah sizin yaptıklarınızı görendir buyruluyor. Peygamber Efendimiz zekatın ne kadar olduğunu beyan ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de zekatın verilmesi emrediliyordu. Miktarıyla ile ilgili bir açıklama yoktu. Allah'ın Resulü, zenginlerin mallarından kırkta birini zekat olarak vermelerini, tarla ve bahçeden çıkan mahsullerin de onda birini vermelerini bildiriyordu. Peygamber Efendimiz'in hayatında vermek bir nehrin akışı gibiydi. Nehir bütün mevsimlerde akardı, gece gündüz akardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan geleni, hemen kullarıyla paylaşırdı. Vermek onda bir lezzetti, bir huzurdu. Verdikçe huzurlu olurdu, verdikçe mutlu olurdu. Müminlerin temel özelliğiydi. Darlık zamanlarında da, bolluk zamanlarında da verirlerdi. Müminler, Peygamber Efendimiz'den izler taşırlardı, işaretler taşırlardı. Onu modellemeye özlem duyarlardı, hasret duyarlardı. Nefs denen Belalıdan sıyrıldıkları ölçüde peygamber ikliminde olurlardı Bir gün şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında bir zümmetine öyle sesleniyordu Bir insan tertemiz olan malından sadaka verirse ki Allahu Teala sadece tertemiz olanı kabul eder O sadaka bir tek kurma bile olsa Allahu u Teala'nın muhafazası altında artar durur Öyle ki bir dağdan bile büyük hale gelir sizden birinin atının veya devesinin yavrusunu yetiştirmesi gibi. Bakara suresinin 261, 262, 263 ve 264. ayetlerinde mallarını Allah yolunda harcanlara gelince Onların verdikleri bir sadaka ekilen bir tohum gibidir. Ki yedi tane başak bitirmiştir. Her başakta yüz tane vardır. Allah dilediği kişi için bunu kat kat artırır. Allah nimeti geniş olan ve her şeyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan ve ardından da başa kalkmak, rahatsız etme gibi yakışıksız hareketler yapmayan insanların ecir ve mükafatı Allah'ın indindedir. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Güzel, tatlı bir söz ve Eziyetin takip ettiği bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kalkarak iptal etmeyin buyuruluyor. Peygamber Efendimiz servete karşı hırs olmaktan ümmetini sakındırıyordu. Mala düşkünlüğün büyük sıkıntılara neden olacağını beyan ediyordu. Bir hadis-i şeriflerinde zekatı ödemeyen servet sahibinin parası, Cehennem ateşinde kızdırılır, levha haline getirilir. Onunla büyürleri ve anlı dağılanır. Bu iş, uzunluğu 50 bin yıl olan bir günde kullar arasında Allahu Teala'nın hükmünü vermesine kadar devam eder. Daha sonra kendine cennete veya cehenneme doğru yol gösterilir. Devlerin zekatını vermeyen kişi de dümdüz bir yerde yatırılır. Zekatı verilmeyen develer onun üzerinden çiğneyip geçerler. En sonuncu geçtikten sonra ilk defa çiğneyip geçen tekrar geçer. Diğerleri yine onu takip ederler. Yine bu da uzunluğu 50.000 yıl olan bir günde Allahu Teala'nın kullar arasındaki günü vermesine kadar devam eder. Sonra ona da cennete veya cehenneme doğru yolu gösterilir buyuruyor. Saadet asırındaki güzelliklerden bir güzellik de, bahçe sahipleri hurma salkımlarından mescide getirirler asarlardı. İhtiyaç sahipleri de oradan yerlerdi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidde asılı bir hurma salkımı gördü. Hurmaları güzel değildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun sahibi istese daha iyisini gönderebilirdi. Bununla beraber o da kıyamette böyle kötü hurma yiyecektir buyurdu. Bakara suresinin 267. ayetinde Ey iman edenler! Kazandığınız malların en iyi ve hoş olanlarından ve sizin için topraktan çıkardıklarınızdan Allah yolunda harcayın. Malın fena ve değersizini sadak olarak verme derdine kapılmayın ki onları siz ancak Gözünüzü kapattığınız zaman alırsınız. İyi bilin ki Allah muhtaç değildir. Hamde layık olan O'dur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Allah yolunda harcama alanının çok geniş olduğunu öğretiyordu. Ama daima vermeye yakınlarından, akrabalarından başlanması gerektiğini beyan ediyordu. Bir adet şeriflerinde Allah yolunda harcadığın bir dinar, bir köleyi hürriyete kavuşturmak için harcadığın bir dinar, Fakir birini sana vereceğin bir dinar Ve aile fertlerine harcadığın bir dinar İşte bunları düşün bunların içinde sevabı en çok olanı Aile fertlerine harcamış olduğundur buyuruluyor Alimran suresinin 92. ayeti nazil oluyordu Sevdiğiniz mallardan Allah yolunda harcamadıkça gerçek hayra ulaşamazsınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarından Ebu Talha radıyallahu anh hemen harekete geçiyordu. Gerçek hayra, hakiki güzelliğe vasıl olmak için gayrete geçiyordu. Medine'ye en yakın yerde bir hurma bahçesi vardı. Herkesin bildiği, gıpta ettiği bir bahçeydi. Peygamber Efendimiz de zaman zaman bu bahçeye gider, kuyusunun tatlı suyundan içerdi. Bu bahçenin adı Beyraha idi. İçinde minik bir ev de vardı, bahçe evi. Bu ayetin nazil olmasından sonra Ebu Talha şunları anlatıyordu. Benim en çok sevdiğim malım adını verdiğim bahçemdir. Onu ben Allah rızası için sadaka olarak ayırdım. Resulullah'a siz onu artık istediğiniz şekilde harcayın. Ben onun ecrini mükafatını Rabbimden bekliyorum dedim. Peygamber Efendimiz son derece memnun oldular ve Pek güzel, pek hoş bir davranış, ne güzel bir alışveriş Artacak, bereketli olacak bir ticaret bu Ne dediğini duydum ey Ebu Talha Onu akraban arasında taksim etmeni uygun buluyorum Emir buyurursunuz ya Resulallah diyordu Ebu Talha önce Beriha adlı bahçesine uğruyordu Bahçe evinde hanımı vardı ona sesleniyordu. Beyrah'a Allah yolunda infak ettim. Haydi eşyalarını al ve çık diyordu. Hanım ise "Ey Talha, ne güzel ticaret. Ne büyük bir ticaret etmişsin. Allah bunun karşılığını bol bol verir." diyor, eşyalarını topluyor ve hurma bahçesinden çıkıyordu. Ebu Talha Beyrah'ı amca oğulları ve diğer akrabalar arasında taksim ediyordu. En sevdiği malını Allah yolunda harcıyordu En hakiki güzelliğe Vasıl olabilmek için Hicretin ikinci yılıydı Önce oruç Farz kılınıyordu Aradan birkaç ay geçiyor Zekat farz kılınıyordu Namazsa vahyin ilk günlerinde Başlamıştı Ancak hicretten bir buçuk yıl önce Miraç olayında beş vakit olarak Farz kılınmıştı Şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Namaz ve infak genelde aynı ayetin içinde ardı ardına zikrediliyordu. Namaza işaret düşülüyorsa bellidir ki hemen arkasından infak da gündeme getirilecekti. Sanki ikisi bir bütündü ya da ikisi ikiz gibiydi. Biri olmadan diğeri olmaz gibiydi. Namaz ve oruç müminlerin kalbini arındırırdı. Manevi yanını geliştirirdi, güçlü kılardı. Ruhun gıdasını temin ederdi. İnfaksa, ümmetin bütünlüğünde bir ahenk sağlayandı. Dengeli bir toplum oluşu temin edendi. Maddi zeminde, toplumda bir dengesizliğe yol vermeyendi. Faiz, malın belli ellerde toplanmasına araç olurdu. Zekatsa, malın topluma yayılmasına, toplumda paylaşılmasına neden olurdu. Faizin iptal edildiği, infakın egemen olduğu, Özelde zekatın tam anlamıyla verildiği bir toplumda sınıfsal bir yapı oluşmazdı. Fakir-zengin ikilemi şeklinde bir oluşma gidilemezdi. İslam'ın sahih anlamda yaşandığı dönemler bunun en canlı örnekleriydi. Bizim medeniyetimiz infak medeniyetiydi. Bizim medeniyetimiz infaktan kaynaklı vakıf medeniyetiydi. Ümmetin coğrafyası bir baştan bir başa vakıflarla donatılmıştı.